Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün Amerikancı İslam, düzenci İslam ve benzeri atlar da verilebilecek olan modern münafıklık hakkında değerlendirme yapmaya çalışacağım. Günümüzde gerek sıcak, gerek soğuk savaş şeklinde, nice Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda tüm şiddetiyle sürmekte olan hak-batıl mücadelesi aslında ilk insandan başlayıp son insana yani kıyamete kadar sürecek olan ilahi bir kanun, Rabbani bir cilvedir. Allah namına yeryüzünü ıslah edecek halife olarak yaratılan insan, çok kısa bir zaman sonra batıl savaşçısı şeytanın hileli savaşıyla karşılaşmıştır ve halife olmanın hak cephesinde Allah'ın askeri olarak mücadelede yer almanın eğitim ve imtihanından geçmiştir. İnsanlık ve İslamlık tarihi, peygamberlerin veya varislerinin komutanlığındaki hakla, tağutların komutanlığındaki batıl savaşının görüntüleridir. Belki teferruatı farklı, ama cephe ve asılları aynı olan bu mücadele olaylarından başka bir şey değildir tarih. Tarih her ne kadar laikler eliyle, diliyle, kralların birbirleriyle savaşı, mücadelesi şeklinde gösterilse de aslında peygamberlerin önderliğindeki hak ile tağutların önderliğindeki batılın mücadelesinden başka bir şey sayılmaz, sayılmamalıdır. İşte bir Müslüman için bu mücadelede tarafsız kalma söz konusu değildir. Müslüman, şeytanın askerleriyle tüm hayatı boyunca hep mücadele, cihat içinde olacaktır. Ta ki fitne yeryüzünden tümüyle kalksın ve din bütünüyle Allah'ın olsun. Enfal suresi 39, Bakara suresi 193. ayetlerde vurgulandığı gibi. Mümin bu mücadelede mutlaka safını seçmek zorundadır. Çünkü, Hakkın safında yer almayan bu tavrıyla batılın safında mücadele etmiş, batılın tarafını seçmiş kabul edilecektir. Kur'an net olarak safları ortaya koyar. İman edenler Allah yolunda savaşır, kafirler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarıyla, kafirlerle savaşın, Muhakkak ki şeytanın tuzağı, hilesi zayıftır. Nisa suresi 76. ayet. Canla cihadın terk edildiği, bununla birlikte ben de Müslümanım diyen insanların resmi nüfusa göre çoğunlukta olduğu topraklarda bu mücadele günümüzde hakiki İslam ile sahte İslam arasındaki savaşa dönüştü. Evet, Yaşadığımız topraklarda ve benzeri memleketlerde Kur'an ve sünnet çizgisindeki samimi Müslümanların karşısında yine kendisini Müslüman, savunduğu ve koruduğu şeyleri de İslam diye takdim eden zihniyet vardır. İslam'ın ve Müslümanların karşısına erkekçe çıkılmıyor. Düzen ve düzendaşlar kalleşçe, münafıkça bir yapıya soyunuyorlar. Müslüman'ın eğer birazcık feraseti, azıcık basireti varsa, hemen sahteliğini teşhis edebileceği şekilde, İslam maskesi takarak, batıl, hak adı ve görünümüyle, hakkın karşısına olanca zulüm ve istibdadıyla çıkıyor. Özellikle cahil halkı, taktığı hak maskesiyle kandıran batıl, onları kendi safında savaştırmak için, çemberine alıyor. Bu maske yırtılmadan, altındaki iğrenç yüz teşhir edilmeden, halkın hakiki İslam safında yer almasına, şuurlanmasına imkan ve ihtimal yoktur. Gerçek İslam'ın önündeki en önemli engel, bu sahte Müslümanlar ve bu sahte İslamlardır. Kur'an-ı Kerim'de, siz ey müminler kendinize bakın, siz, Dost doğru yolda, hidayette olduğunuz müddetçe sapıtanların, dalalettekilerin sapıtması size zarar vermez buyurur. O yüzden içimizdeki insanlar esas zarar vereceklerdir. Yoksa açıkta, açıkça sapık ve dalalette olanların bize, şuurlu Müslümanlara ciddi manada zararları olamayacaktır. Tarihte buna şahittir. Ümmetin başına ne geldiyse kendi içinden çıkan münafıklar, zalimler, tağutlar, sahte İslam maskesi takan sahtekarlar yüzünden gelmiştir. Hatırlayalım Nasırlar, Kaddafiler, ziya Haklar ve ona benzeyen meşhur tağutlar devleti ele geçirinceye kadar hep bu maskeyi takmışlar, durumlarını kuvvetlendirinceye kadar tavizsiz İslam davasının eri geçilmişler, oyunlarını sürdürebilmek için zaman zaman kullanmak üzere, bu maskeyi yanlarında hazır bulundurmayı ihmal etmemişlerdir. Bütün memleketlerde oynanan oyun, aşağı yukarı böyle oynanmıştır. Kurtarıcılar, kahramanlar, önder ve lider kabul edenler, Müslüman bir kahraman şeklinde ortaya çıkmışlar, sonra, Asıl yüzlerini göstererek kendilerini o koltuğa getiren zalim ve kafirlere şirin gözükmek için Müslümanlara olanca zulmü yapmakla yetinmemişler, İslam'ı tahrif etmek ve İslam'la da savaşmak için her yolu denemişlerdir. Bütün bunların sebebi yaşanılan, anlatılan, serbest olan, teşvik gören dinin adına İslam denilse de, İslam'la alakası olmayan, tahrif edilmiş, sahte bir din olduğudur. İslam'ın hakim olmadığı ülkelerde. Aslında tek hak din olan İslam'ın, o devirdeki şekli olan müvahhid, gerçek Hristiyanlık nasıl tahrif edildi? Bilenler bilir, bilmeyenler biraz araştırsınlar. Bizantizm denilen, Bizans'ın tağut yöneticileri tarafından, Hristiyanlık devletleştirildi, devletle uzlaştırıldı ve nice putlar Hristiyanlığa girdi. Teslis akidesi Hristiyanlıkla devletin uzlaştırılması sayesinde zalim yöneticiler eliyle Hristiyanlığa, daha önce müvahhid İslam'ın bir şekli olan Hristiyanlığa konuldu ve Hristiyanlık artık hak din olmaktan İslam olmaktan çıktı, Muharref bir din haline geldi. İşte Müslümanların, Tekrar düşünmesi gereken, Bir husus, Hristiyanlığın başına gelen şeyler, Müslümanlığın başına da mı, Ne oranda, nasıl, Getirilmek isteniyor, Sorusu olmalıdır. Aynı oyun, Bilelim ki, Günümüzde, İslam'a karşı da, Oynanmaktadır. Müslümanlar, Çoktan bu oyuna gelmişler, onları uyaracak olanların kendi horlamaları, şeytani bir müzik gibi ruhlara sanal dini bir gıda ve heyecan veriyor, uyarıcılar icra ettikleri musikiye, ninnileri de güfte ve name olarak katıyor, bu sanatlarının karşılığı olarak ücretlerini de efendilerinden alıyorlar. Yani görevi uyarmak olanlar, kendileri horul horul uyudukları gibi ninnilerle halkı da uyutmak için, görevlerini, düzenden aldıkları maaşlarını hak etmek için, sahte İslam'ın koruyucusu, bekçisi, taraftarı oluyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, bugün sahte İslam denilen, adına İslam denilse bile, Kur'an ve sünnet çizgisinden uzak, Düzenci ve Amerikancı İslam asli hüviyetini halk yığınlarının zihninde ve yaşayışında kaybederek şu çizgilere geldi. Kısaca bir Müslümanlık denilen şeyin halk kesimindeki durumunun fotoğrafını çizelim. Putlara ve putçulara isteyerek veya istemeyerek de olsa yardım eden, tüm kafirlere değil sadece Ermenilere, Eh biraz da Yunanlılara ve Bulgarlara, bu arada tabii bir de İran'a düşman olan, dini siyasetten ayrı kabul eden, güzel nutuk atan fakat söylediğiyle ameli yani eylemi çok farklı olan, rahatına düşkün, menfaat ve makama taparcasına bağlı olan, mümin kafir ayrımı değil, Türk yabancı ayrımı yapan, renkli basınla iç içe, televizyonla göz göze, kahveyle veya dedikoduyla haşır neşir yaşayan, grupçu, partici, ABC olan, sahte kahraman, sahte kurtarıcı ve sahte şeyhlerin izinden gitmeyi şeref sayan, dava için her yolu meşru gören, Müslümanım demek yerine işte ulusuyla övünen, milliyetçiyim, demokratım, muhafazakarım, mukaddesatçıyım demeyi tercih eden, cihat denilince ürken, korkak, uyuşuk, mıymıntı ve pasif yaşayan, doğduğu veya doyduğu yeri putlaştıran, ümmetçi değil, ırkçı olan, İslam'ın şiarlarını geri planlara atan, zikir ve tesbihle, virtlerle yetinen, mukaddesata ve farzlara hücum edilir, haramlar şiirleşip süslenirken, Devlet ve toplum hayatında İslam mahkum edilirken nafilelerle uğraşıp kapısına ve kalbine kadar gelen tehlikeden haberdar olmayan, yöneticisinin Müslüman olup olmadığını cehalet veya ihanetinden ötürü tespit edemeyen, bildiği hakikatleri ketmedip gizleyerek lanete uğrayan ve dilsiz şeytanlığa rıza gösteren, rızık endişesiyle, Allah'ın dinini ve ayetlerini satan, ayet ve hadisleri kafirlerin istediği şekilde tevil ve tefsir eden, kafir bir devletin sanayileşip zenginleşmesini, kalkınmasını, İslamlaşmasından önce isteyen, bazı küçük tamir ve ıslahatlarla yetinen, İslam dışı tağuti düzenin her şeyiyle değişmesi gerektiğini düşünmeyen, koalisyoncu, uzlaşmacı, tavizci, biraz Allah'ı, biraz da tağutları memnun etmeye çalışan ya da Allah'a iman ettim deyip de tağutlara mutlak itaat ve hizmet eden sözgelimi Mescid-i Aksa işgal edilince kılı kıpırdamadığı halde kendi ülkesindeki küçücük problemleri gözünde büyüten, Müslümanların ülkelerinin işgal edilmesini sözgelimi Arapların meselesi sayan yaşadığı ülkede iki kişinin öldüğü bir afete üzüldüğü kadar sözgelimi Filistin'deki vahşete üzülmeyen onlara dualarıyla olsun destek olmayan Amerika'nın çıkarları doğrultusunda Kore'de savaşmayı sözgelimi normal gördüğü halde mesela Filistin'de siyonist Yahudilere karşı Irak'ta faşist ve barbar Amerika'ya karşı Müslümanlarla beraber savaşmayı aklının ucundan bile geçirmeyen, İslam devleti, tevhid, cihat gibi konulara ehemmiyet vermeyen, günümüzde bu gibi konularda takınılacak tavrı belirleyemeyen, reel politik denilen münafıkça tavrı, rüzgar nereden kuvvetlice esiyorsa oraya doğru yönelmeyi marifet zanneden, dünyevileşen hafta sonu Müslümanı, Cuma ve bayram Müslümanı haline gelen, sanal Müslüman tipi sadece yetişmedi, tümüyle kökleşti sevgili dinleyiciler. Kur'an tahrif edilmekten, Allah tarafından korunacak, ümmetin tümü dalalette birleşmeyecek. Az sayıda da olsa, daima hakkın müdafiileri her devirde mevcut olacaktır. Saf suresi 8. ayette, kafirler istiyorlar ki, Allah'ın nurunu yani İslam dinini ağızlarıyla kötü söz ve iftiralarıyla söndürsünler. Allah ise nurunu tamamlayacaktır. İsterse kafirler hoşlanmasınlar buyurulur. Hicr suresi 15. ayette ise mal olarak şöyle buyurulur. Şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik ve muhakkak onu tahrif ile tebdilden, değişikliğe uğramaktan biz koruyacağız.'' Ama sevgili dinleyiciler, Allah bu korumayı kullarının eliyle yapmak istiyor. Dinini, nurunu tamamlamayı Müslümanlar vasıtasıyla icra etmek istiyor. Sünnetullah bunu gerektiriyor. Yeryüzü halifeliğinin anlamı Müslümanlar açısından bu oluyor. Tüm tarih boyunca peygamberler ve müminlerin, Efendimiz ve ashabının çile çekmesinin, zahmetlere katlanmasının meşakkatlere göğüs germesinin Cihad etmesinin sebebi Allah'ın bu muradı ile alakalıdır. Bu sünneti ile ilgilidir. Bakara suresi 214. ayeti hemen meal olarak duymayanınız yoktur. Yoksa siz ey müminler kendinizden evvel geçenlerin halleri hiç başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sanıyorsunuz? Onlara Sizden öncekilere öyle ezici sıkıntılar, kımıldatmaz zaruretler dokundu ve öylesine sarsıldılar ki, peygamber ve beraberinde iman edenler, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek, diyesiye kadar. Bilin ki Allah'ın yardımı muhakkak yakındır. Evet, Allah, Kur'an'ı ve İslam'ı koruyacak. Ama Müslümanım deyip, Allah için fedakarlık yaparak, çileye katlanmayanları, müttaki olmayanları koruyacağına dair, onların fikir ve İslam anlayışlarını tahrifattan muhafaza edeceğine dair bir vaadi yoktur Allah'ın. Aksine kıyamete yakın Müslümanların bu sapmalarının vuku bulacağını, ahir zaman fitnelerini, Müslümanların inanç, fikir ve amellerinin müthiş bozulmaya uğrayacağını anlatan, kurtuluş için Kur'an ve sünnete yapışmayı salık veren onlarca Hadis rivayeti vardır. Bütün bu tahrifatçı İslam anlayışı, Amerikancı, düzenci İslam tavrı, birinci olarak kaynağın karışık, bulanık olmasından, tarihin bazı mirasının bozuk ve muharreflerinin ayıklanmadan, eski yanlışlıkların, eski kitapların, eski görüşlerin aynen esas kabul edilerek, aynen kaynak kabul edilerek okunması anlatılması, kutsanması, yaşanması gibi gerekçelerden, kalabalıkların görüşü, ataların dini yani taklitçilik anlayışı, nakil süzgecinden geçmemiş salt kuru mantık ve yarım bilgi, kirli bilgi gibi sebeplerden, ikinci olarak İslam'ın devleti olmayıp devlet İslam'ı diyebileceğimiz şekilde düzenlerin yönlendirdiği İslam anlayışından dolayı, tüm Müslümanların ihtilaf ve tartışmalarını çözümleyip hükme bağlayacak olan İslami otoritelerinin liderlerinin olmadığından ötürü, müminlerin yeterli samimiyete sahip olmaması, eylemlerinin söylemlerini yalanlaması, hevalarının arzularını dizginleyememeleri, arzularını ilah haline getirenlerin ayıklanamamasından, yani özellikle öne çıkan müminlerin, İhlas, ihsan ve takva bilincine sahip olmamasından dolayı bu sapmalar bütün azgınlığıyla ortadadır. Hakiki İslam'ın tüm kesimleri kuşatabilmesi için bu problemlerin halledilmesi şarttır. Yani Kur'an ve sahih hadislerin asli kaynaklar olarak Müslümanlar için esas müracaat ve hüküm kaynağı olarak yeniden ihyası, devletin ve otoritenin İslam'da olması, Müctehit bir imamın problemleri halletmesi için bütün öncü ve davetçi Müslümanların üzerlerine düşen görevi yapmaları, hem kendilerini kurtarmanın, hem de yaşadıklarını İslam zanneden kalabalıkları kurtarma gayretinin vazgeçilmez bir vecibesidir. Kurtuluş, hakiki İslam'ı bilmek ve ona tabi olmakta. O safta yerimizi alarak, sahte Müslümanlarla, yani modern münafıklarla Gerektiği şekilde mücadele etmektedir. Bazı ayet mahallelerini verelim. Muhakkak münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Nisa suresi 145 Ey peygamber ve onun şahsında ey müminler! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı çetin ol. Tevbe 73 Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. itaat etme sahap 48. Sevgili dinleyiciler, insanımız çok yönlü savaşın kurbanı olarak bilinçsizleştiriliyor ama güzel duygulardan mahrum bırakılıyor. Tepkisiz ve davasız hale getiriliyor insanımız. Kendisiyle ilgili oynanan oyunu anlamasın diye başka oyunlarla avutulup uyutuluyor. Top kafalı, pop kafalı Müzik tutkunu, televizyon tiryakisi, şans oyunları denen çeşitli kumarların esiri, paramparça paralanmak için koşturan bir makine haline getiriliyor insanımız. Hüsrandır, kaostur, zulümdür bu. Esas kriz budur. Ekonomik krizlerden, global afetlerden, deprem gibi problemlerden, çok daha büyük bir afet, bir kaos ve kriz, dava krizidir, din ve iman krizidir, ahiretin tehlikeye girmesi krizidir. İnsanımızın kimsiz, kimliksizleştirilmesi, inançsızlaştırılması ve buna seyirci kalınarak zulme dolaylı da olsa destek verilmesinden daha büyük kriz, daha büyük kaos olamaz. Müslüman olduğunu iddia eden insan, yaratılış gayesini unutmuş, kime, niçin ve nasıl itaat veya isyan etmesi gerektiğini düşünemeyecek hale gelmişse, tabi her şey ters yüz olacak, bireysel günahlar fesada, fesat fitneye, fitne toplumun dünya huzurunu ve ahiret saadetini kemirmeye başlayacaktır. Lâsı olmayan bir inanç yaygınlaştırılıyor. Lâ ilahenin içi doldurulmadan, İnsanlar kelime-i tevhidi söylediklerini zannediyor. İtaat ve olumlu anlamda isyanı olmayan, Allah'a isyan edenlere ve asilerin düzenine uygun bir din dayatılıyor. Her şeyle, özellikle egemen tüm güçlerle, onların ilah ve Rab anlayışlarıyla uzlaşan, Allah'ın hor gördüklerini hoş görmek için bin dereden su getiren, tepkisiz sanal müslümanlık, hakim kılınmak isteniyor. Resmi standartlara uygun, Türk standartlarına uygun, devletin ve Amerika'nın razı olacağı bir Müslümanlık yaygınlaştırılmak isteniyor. Buna modern münafıklık diyebiliyoruz. Allah'a inanan ama tağuta itaatten ayrılmayan, Allah'a inanan ve isyankarların ilke ve hükümlerini kabul ettiğini ifade eden, altısı içinden altısı dışından, yani Kitabın bir kısmını kabul, bir kısmını ret anlayışındaki bir din. Her çeşit batılı reddeden tevhid dininin yerine geçirilmek isteniyor. Günümüzde şirkin her çeşidinin yaygın olduğunu görüyoruz. Müslüman mahallede pazarlanan bin bir çeşit şirk içinde çok yaygın olmasından ötürü belki en önemli örneklerinden biri itaat ve isyan konusuyla ilgili Şirktir. Müslümanların sırat-ı müstakimi şaşırıp yanlış işaretlerle mecburi istikamet diye gösterilen cehennem yolu üzerinde dur diye ellerini makas gibi açanlar çıkmadıkça ve yoldaki işaretleri doğrusuyla değiştirme çabasına yeterli sayıda insan girmedikçe uçurumlara yuvarlananlara ağıt yakanlar bile kalmayacaktır. Emri bilmaruf maruf nehyanil münker dediğimiz hisbe anlayışıyla toplumdaki kötülüklere engel olunmaya, elle, dille, kalple kötülüklerin iyiliklerle değiştirilmesine çalışılmadığı müddetçe ve Allah'ın hükmü hakim değil mahkum olduğu müddetçe bu yanlış din anlayışları toplumu her geçen gün daha etkileyecektir. Sevgili dinleyiciler, itaat ve isyan bir bütündür. Yani Allah'a itaat eden, ona isyandan da kaçar. Hem itaat, hem isyan birlikte barınamaz. Beraber bulunurlarsa, isyan öne çıkmış olur. Bazı insanlar övülürken, kız istemeye gelenler, veya iş e, konusunda tavsiye edilenler, övülürken, işte kumarı yok, içkisi yok, kötü alışkanlıkları yok diye bazı isyan türü davranışlarının olmadığı, o yüzden iyi insan olduğu vurgulanır. Aslında bu yokların yanında nelerin var olup olmadığı önemsenmelidir ama hiç de önemsenmez. Ancak Allah'a itaat olarak tüm emirlere uyup uymadığı değerlendirilince onun isyankar olup olmadığı açığa çıkacaktır. Yani demek istiyorum ki itaatsizlik de bir isyandır. Allah'a itaatsizlik de Allah'a bir isyandır. Allah'a tam itaat etmeyen biri isyan içinde demektir. İsterse bazı isyan türünden kötü alışkanlıkları olmasın. Yine Allah'a itaatle birlikte Allah'ın itaat için izin vermediği, itaat etmemizi istemediği ilke ve şahıslara itaat birbiriyle bağdaşmaz. Biri varsa Öteki yok demektir. Tağut'u reddetmeden Allah'a imanın geçerli olmadığı Bakara 256, Nahil 36 ayetlerinde vurgulandığı gibi, tağuta isyan olmadan, tağuta kayıtsız şartsız itaatle birlikte Allah'a itaat gerçekleşmez. Kayıtsız şartsız itaat edilecek merci, kişi neyi tercih ediyorsa ilah olarak onu kabulleniyor demektir tekrar edeyim. Kayıtsız şartsız itaat edilecek merci olarak bir insan neyi tercih ediyorsa, ilah olarak Rab olarak onu kabulleniyor demektir. Kalabalıkların kayıtsız şartsız itaat edilecek merci olduğunu kabul eden kalabalıkları tanrılaştırmıştır. Meclisi bu anlamda kabul eden meclisi Rab ilah halinde düşünmüştür. Falan kitabı kabul edenler o kitabı merkeze almış, kendi kitabı olarak değerlendirmiş demektir. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Yani itaat, imanın test edilmesidir. Allah'ı tek ilah kabul eden kimse, ona kulluğunu, ona kayıtsız şartsız itaat etme zorunluluğu duyarak gösterecektir. İtaat olmadan cennet yoktur. Nisa suresi 14. ayet çok açıktır. Yine Ahzab suresi 36. ayet nettir. Allah ve peygamber müminleri kurtaracak, onlara hayat verecek şeylere çağırmaktadır. Bu davete icabet etmektir itaat. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin buyurulur. Enfal suresi 24. ayette. Allah'a itaati terk eden isyankar ve kendine zulmeden yazık edenlere, dünyevi cezalardan biri, kendileri gibilerin onları yönetmesidir. En'am suresi 129. ayette maal olarak şöyle buyurulur. Zalimlerin bir kısmını bir kısmının başına geçiririz. Dolayısıyla günah işleyerek, Allah'a itaatsizlik yaparak en azından kendine, Zulmeden insanların cezası, zalimlerin yönetimi altında zulme uğramaktır. İnsanlar bozuldukları, Allah'a asi oldukları zaman, onların kötüleri başlarına getirilir. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz buyurulur. Bu sadece insan olarak değil, aynı zamanda rejim olarak, düzen olarak da düşünülmeli. Yine derin devlet denilen veya emperyalist ve faşist bir zihniyet olan Amerika ve benzerlerinin farkında olmadan ülkeyi ve insanları yönetmesi anlamında da değerlendirilmeli zalimlerin başa geçme konusunu. Hz. Ömer'in ben Allah'a ve Resulüne itaatten ayrılırsam ne yaparsınız diye sorduğunda Cuma hutbesinde minberden sorduğunda cemaatten herhangi bir genç ismini bile tarihler yazmıyor, kaydetmiyor. Ayağa kalkıp Allah'a ve Resulüne azıcık muhalefet etsen, itaatten kıl kadar ayrılsan seni kılıçlarımızla düzeltiriz diye cevaplaması, Hz. Ömer'in de bu cevaba şükretmesi, örnek alınma gereği duyulmadan sadece tarihi bir vaka olarak değerlendirilemez. İnsanların insanlara haksız hükmü, tahakkümü doğurur. İnsanların Allah'a itaati ise adalet, huzur ve saadeti neticelendirir. Şu bunalım çağını saadet asrıyla barıştırıp bağdaştırmak, saadeti bu asra taşımak, asrı saadeti güncelleştirmek için bundan başka çözüm yoktur. Allah'a itaat. Bilindiği gibi Hz. Ebubekir, Bekir, Halife seçildikten sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi. Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat edin. Allah'a asi olursam bana itaatiniz gerekmez. Evet, bugünkü yöneticiler de Müslüman olduklarını iddia ediyorlarsa aynı sözü söylemeleri gerekiyor. Tekrar edeyim. Hazreti Ebubekir halife seçildikten sonra sabah namazını kıldırıp Ümmetin beyatını beklerken yaptığı sözün en önemli cümlesi olarak şunları söylüyordu. Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat edin. Allah'a ve Resulüne ait hükümleri uyguladığım müddetçe bana itaat edin. Allah'a asi olursam bana itaatiniz gerekmez. Olumlu anlamda isyan gerekli şekilde ve gereken yerlere gösterildiğinde cihat farizasını içer içerir küçüğüyle, büyüğüyle, silahlısı ve silahsızıyla, dış düşmanlara, iç düşmanlara, şeytana veya nefsin hevasına karşı olanıyla, kafire veya münafıya yani her çeşidiyle cihat, bir isyandır. Dinin müsaade etmediği durumlardaki isyan ise, fesattır, fitnedir, anarşi ve terördür. Yani biz, olumlu anlamda, Allah'ın ve Resulünün, Emrettiği anlamda isyanı gerçekleştirmeyi Allah'a itaat olarak değerlendiririz. Yoksa Allah'a isyanı en büyük fesat ve anarşi olarak vurgulamamız gerekir. İsyanın gerektiği yerleri tespit, İslam'a göre farklı, cahiliyeye göre farklı olduğundan nice cihat eylemi, cahiliye bakış açısına göre isyan, ayaklanma, terör... Ve fundamentalizm yaftası yiyebilmektedir. Müslümana göre de namaz kılmayan veya tesettüre uymayan ya da içki içen birisi Allah'a isyan e, ettiği için isyankar, yani fesatçı, anarşist bir kimse kabul edilir veya edilmelidir. İsyanın sözlük anlamı bir şeyi asa yani değnek sopa ile engellemek demektir. Bu kelime zamanla her türlü Karşı çıkma, itaatsizlik etme, karşı koyma anlamlarını kazanmıştır Arapçada. Hz. Musa'nın değneğinin adı da biliyorsunuz Asa idi. Yani isyan kelimesinin kökü olan kelime. Hz. Musa'nın Asası hem bilinen değnek idi, hem de o günün tağutu Firavun'a karşı onun haklı isyanını sembolize ediyordu. Allah'a ve onun peygamberine itaat etmeyip, İsyanla damgalanan Firavuna Yunus Suresi 91, Naziat Suresi 21. ayet. İşte Firavuna isyan Musa'nın mucizesi olmaktadır. Hazreti Musa'nın asa mucizesi aynı zamanda zalim ve asilere karşı kıyamı, onlara sopa göstermeyi, isyanı da içermektedir. Bilindiği gibi Musa Aleyhisselam Firavun'un tanrılığına ve saltanatına isyan etmişti. Çünkü Firavun yoldan çıkmış ve tanrılık iddiasına kalkışmıştı. Bir zulüm düzeni kurmuş ve o düzen ile insanlara haksız yere hükmediyordu. Hz. Musa ise Allah'tan aldığı emirle ona karşı gelmiş, ona itaat etmemişti. İşte Hz. Musa'nın elindeki asa, zalim yönetici Firavun'a isyanın sembolüydü. Şeytan, Allah'ın Adem'e secde edin, Bakara suresi 34 emrine karşı gelerek ilk isyan eden oldu. Yani Allah'a karşı geldi, itaat etmedi. O yüzden olumsuz anlamda isyanın piri yani duayeni şeytandır. Hz. Musa'nın isyanı ise müsbet ve güzel bir isyandı. Demek ki isyan kavramı hem olumlu bir manaya hem de olumsuz bir anlama gelebilir. İsyan kavramının özünde, hem yapma ve hem de yıkma anlayışı vardır. Günahkarlar ve isyankarlar yıkmak için Allah'a ve onun ilkelerine karşı çıkarlar ve yıkıcı olurlar. Peygamberler ve onların izinden giden müminler kötülüklere ve Allah'a itaatsizlik eden zalimlere itaat etmezler. Onlara ve onların zulüm düzenlerine karşı çıkarlar ve müfsitlerin yıktıklarını yapmaya çalışırlar. Onların isyanları ıslah içindir, yapıcı isyandır. İnsanların yapmaya devam ettikleri yanlış adetlere, mevcut yönetimlerin uyguladıkları yanlış ilkelere karşı çıkmamak, isyan etmemek korkaklıktır, zillettir, teslimiyetçiliktir. Ortada olan kötülükleri ve yanlışları kabul edip ses çıkarmamak, ilerlemeyi, olgunlaştırmayı durdurur. Peygamberlerin en temel özelliklerinden birini ve birincisini tevhid mesajını tebliğ ve onu hakim kılma mücadelesi oluşturur. Kelimeyi tevhid la ile yani isyanla başlar. Tüm sahte ilahlara tauta isyan söz konusudur tevhid mesajında. Yani Allah'a isyan edenlere isyan. Bütün peygamberler bu anlamda kutsal isyan ateşini tutuşturan isyan önderleridir. Firavun da, Hz. Musa da isyan eden asi idiler. Hz. Musa, esas isyan edene karşı şanlı bir isyan içindeydi, inkılapçı bir ruh ve mucizevi özellik taşıyordu. Firavun'un isyanı ise, sonu helakla biten, zararı hem kendine hem çevresine bulaştıran olumsuz bir isyandı. Hazreti Musa ve asasından Firavuna isyandan söz açılmışken kocası Firavuna değil de Allah'a itaat eden Asiye Hanımı hatırlamamak eksiklik olur. Asiye isyan eden kadın demektir. Evet. Asiye kelimesi isyankar kadın anlamına gelir. O Allah'a itaat etmeyen birisine kocası da olsa, devlet başkanı da olsa İsyan ediyor, Asiya oluyor. Tahrim suresi 11. ayette, Asiye annemizin bu özelliği vurgulanır. Allah, iman edenlere de firavunun karısını misal gösterdi. O, Rabbim, bana katında cennette bir ev yap, beni firavundan ve onun işinde çalışmaktan koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Asiye annemiz Firavun'a isyan edip Allah'a ve Peygamberi Musa'ya iman ederek itaat ettiği için bunun bedelini ödemişti. Ellerinden ve ayaklarından kazıklara bağlanmış, güneş altında bırakılarak ona işkence edilmiştir. İman edip Allah'ı itaat edilecek tek merci kabul ettiği için işkencelere maruz kalan Asiye, Kur'an'da Müminlere iman ve kararlılık örneği olarak zikredilir. Hadislerde de Asiye annemizden övgüyle söz edilmiş ve Hz. Meryem'le birlikte o da en yüksek kemale ermiş bir kadın olarak gösterilmiştir. Buhari Müslim'de e, bu hadisler e, rivayet edilir. İsyan edilmesi gerekenlere sırf bedel ödemenin dünyevi zorluklarından dolayı itaatte kusur etmeyen kimsenin, asiye gibi zalim ve tağutlara isyan edemeyenin, ne kadar erkek olduğu takdir edilebilir. Kur'an'ın bildirdiğine göre itaat, Allah'tan gelecek rahmet ve merhametin vesilesi olduğu gibi, Ali İmran Suresi 130'da, 132'de öyle buyurulur, cennetin ve inkarcılara karşı kazanılacak, Zaferin de anahtarıdır. Nisa suresi 13. ayette ifade edildiği şekilde. Allah'a ve Resulüne isyan da, dünyevi zarar ve ziyanların sebebi olduğu gibi, esas olarak da sonu pişmanlıkla ve cehennemle sonuçlanan adiliktir. Hud suresi 59, Furkan 27-29, Ahzab 66, Nisa 14-115 ve Allah'a ve Resulüne itaatten yüz çevirmek, Mü'minlik iddiasına ters düşer. Nur Suresi 47 Kalabalığa, çoğunluğa itaat de Allah'ın yolundan sapmayı sonuçlandıran bir tehlikedir. En'am Suresi 116 Dolayısıyla En'am Suresi 116'da Sen insanların çoğuna uyarsan onlar seni Allah'ın yolundan saptırırlar denilir. Çoğunluğa, kalabalığa uymanın sapıtmayla neticelendirilece bu şekilde ifade edilir demokrat kesilenlerin kulakları çınlasın Kuranda itaat edilmesi gereken kimseler olarak Kuranda Allah Peygamberler ve Müslüman olan bizden olan Ülül Emir olarak belirlenir belirlenir Misâs suresi 59'da Allah'a itaat mutlak bir itaattir Rasulü Allah'a itaat ettiği için Allah onu İtaat merciinde gördüğü için itaat edilir. Allah'a ve Resulüne itaat eden ve Allah'ın hükmüyle hükmeden Müslüman Ülül Emr'de, Müslümanların beyatıyla iş başına geldiği, Kur'an'la hükmettiği, adaleti tatbik ettiği, kendisine beyat edildiği için, Ülül Emr olma özelliğini kazandığı için ona da şartlı olarak itaat edilmesi Istenir. Bunun yanında Kur'an'da itaat edilmesi yasak olan kimseler uzun uzun sayılır. Bunları özetleyerek ifade edersem. Kur'an'da itaat edilmesi yasak olan kimseler sayılarak müminlerin kimlere isyan etmeleri, en azından sivil itaatsizlik yapmaları gerektiği belirtilir. Bunların içinde kafirler, ehli kitap, münafıklar, ''Kendini Allah yolundan uzaklaştıran ve saptıran liderler ve büyükler, şeytan ve şeytanın dostları, günahkarlar ve nankörler, yalancılar, ahlaksızlar, gafiller, zikirden, Allah'ı anmaktan, namazdan ve Kur'an'dan gaflette olanlar, namaza engel olanlar, aşırılar, israfçı ve fesatçılar, şirke zorlayan ana baba dahi olsa büyükler, halka, İnsanların çoğunluğuna ve zanna itaat, insanların ve bilmeyenlerin hevalarına, kötü arzu ve isteklerine, Allah'a ve Resulüne isyanı, haram olan bir şeyi emreden kim olursa olsun ona, itaat Kur'an ve sünnette yasak edilmez, yasak edilen itaatlerdir. Bunlara itaat edilmemelidir. Hadis-i şerifte Allah'a isyan konusunda yaratılmışlara, ''İtaat edilmez'' buyurulur. Müslim'in İmare 38 e, numaralı hadisinde. Yine masiyet yani Allah'a isyan, haram ve günah konusunda kullara itaat edilmez. İtaat ancak mağrufadır, meşru ve iyi olanadır buyurulur. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Yeşilciler, çevreciler, hayvanseverler, sendikalar, spor fanatikleri, ve benzerleri kadar bile, tepkilerini dillendiremeyen, sözüm ona dava adamları, sayıları kırkı bulur bulmaz, sivil itaatsizlik ve tepkilerini sokağa taşıran, sloganlar atarak, tevhidi gülle gibi meydanlara savurarak, kutsal isyana giden, yolu açanları, sadece tarihte yaşanıp, bir daha tekrarlanmayacak, masal gibi değerlendirirler. Onların çoğu, Zenginliğin ihtirası, rüyalarının mahmurluğu içinde, dünyevileşme çarkında veya hor gördüğü Müslümanları bırakıp, müşriklere hoşgörüler dağıtmakta. Eski mücahitler müteahhit oldu denilecek şekilde, kendileri hakkında gırgır geçilmekte. Bazıları da tağutları, kâfirleri darıltmamaya özen göstermekte. Hatta kimse inanmasa da, büyük putları sahiplendiğini ilan etmede veya etliye sütliye karışmadan gününü gün edip suya sabuna karışmadan temizlik peşindeler. Allah'a iman edip tauta kulluk yapmak, küfre dolaylı da olsa hizmet etmek, Allah'a itaat etmeyene muhalefet bile yapamadan ot gibi yaşayıp gitmek, her konumdaki ve her zihniyetteki amire itaat edip emir kulu olmak, bütün bunlar Allah'a hakkıyla kul olmak isteyen bir Müslümandan cehennem kadar uzak olması gereken hususlardır. Allah ve onun peygamberine isyan, onu tanımamak, onun koyduğu kanunları hiçe saymak demektir. Bu da insanın İslam'dan uzaklaşmasına sebep olur. Her tarafından küfrün her çeşidiyle her şekilde kuşatılan günümüzün Müslümanı Müslüman kalmak, ve Müslüman ölmek için ateşten gömlek giymeye hazır olmalıdır. Müslüman ismini benimsemek ciddi ve büyük bir iddiadır. Bu iddianın ispatı tüm iç ve dış zorluklara rağmen itaat ve isyan sınavlarını başarmaktan geçiyor. Cennetin bedeli itaat, cehennemin sebebi isyandır. Tabii ki bu itaat, Allah'a itaat, isyan Allah'a isyan anlamında değerlendirilerek anlaşılmalıdır. Allah'ın emirlerini öğrenir öğrenmez, dinledik ve itaat ettik deyip hemen eyleme geçen, Allah'ın itaati yasakladığı ilke, görüş, kural ve kişilere karşı da ne dinliyoruz ne de itaat ediyoruz deyip sözünün eri olan cihat erlerine selam olsun. İsyanınız kafirlere, zalimlere ve hevanıza, itaatiniz Rabbinize olsun. Sevgili dinleyicilerim, önümüzdeki hafta başka bir kavramda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.